ismini de yazmadık zaten. Hakikaten fetavanın belli yerlerinde mesela bunu yapmış. Bir de bununla beraber mesela bazı bahisler yazılmış. Yani bazıları bakmışlar çünkü gerçekten e, konu çok dağınık Genelde alimlerin görüşleri naklediliyor. Kitapta da göreceksiniz. Hep birbirine zıt görüşler. Yani bir yerde bir söylediğini bir yerde farklı bir şey söylüyor. O zaman ne lazım? Birincisi tenkih lazım. Yani alimlerin sözlerini birbirinden ayırmak lazım. Sonra tahkik lazım. Hangi sözü hangi bağlamda söylemişler. Birbirine zıt gibi görünen sözleri. Sonra tercih lazım. Yani delilin desteklediği ve ümmetin selefinin anlayışını desteklediğini delile tercih edip bu konu hakkında raci olan budur demek lazım. Onun için bu araştırmayı bu sebepten ötürü hazırlamış olduk diyelim. Ama bizim yazdığımız bir şey yok. Yani çok basit satırlar var. Gelenlerden alınmış ki ilim sözleri alınmış, tertip edilmiş, başlıklar altına yazılmış. Talik yapılması gereken yerden birkaç satırla talik yapılmış. O zaman 1 dedik ne yapacağız? İttifak noktalarını ve ihtilaf noktalarını zikredeceğiz alimlerin. Sonra bunların arasından tercih yapacağız tamam Bir, 1. birinci mesele ittifaqu ala an aqall ahvali sabbi enhu murtakibun nehi. Birinci ittifak nedir? Ittafaqu ittifaketler. Bu şeyh Hülesemi Mütemiyen'in sözü. Bu kısım ikinci başlığa kadar Sahihül Mes'ud'dan alınma ittifaku ala an aqall aqall ahwalis sabbi söven kisinin en basit hali en küçük hali ala an aqall ahwalis sabbi انه murtekibun nehi muaqafhu o nehihlemiştir tamam yani hiçbir küfür müdür fasık mıdır buna hiç girmeden bu konuya tamam peygamberin sahabesine söven insanlar alimlerin ittifakıyla İslam dininin yasakladığı bir iş yapmışlar Niye? Çünkü hatırlarsanız biz de önce demiştik, bir konuda yasak varit olmuşsa o yasak mertebe mertebe, küfür de olabilir, haram da olabilir, nehi de olabilir. Doğru mu? Ve şimdi hiç o kısmına girmiyoruz, hüküm kısmına. Sadece diyoruz ki, alimler ittifak etti ki, bu konu hakkında ileri geri konuşanlar, İslam dininin yasaklamış olduğu bir işe girmişler. Niye? فَلِيَنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَقُولُ Şeyh Hulusan bin Teymiyyah diyor, Allah ve Teala diyor ki, وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا Sizden bazıınız bazınızı ne yapmasın? Gıybetini yapmasın. Wa adna ahwal sövenin en küçük hali, en basit hali, lehum onlara en yakunu muhtebel. Gıybet yapmuş olmasınlar. Ve قال تعالى Allahu Teala dedi ki: "Veylun li kulli humzatin numaza." Gözünü, kaşını, başını oynatan herkese veil olsun dedi Allah Azze ve Celle. Bütün alga, dalay, e, dalgacılara, bütün alayıcılara veil olsun. وَاتَّاعِنُ عَلَيْهِمْ هُمَزَةٌ onlara söven kişi hem Humeze'dir hem de lumezedir. Yani insanlarla sözlü olmasa da kaşını başını oynataraktan insanlarla dalga geçen insanlar sınıfında. İkinci delil oldu bu. Tamam? Birincisi sahabe hakkında konuşan herkes gıybetçidir. İkinci delil sahabe hakkında konuşan herkes humaze lumezedir diye. Şimdi iki günah da büyük günahlardan. Rıket niye büyük günah, büyük günah olduğunu nereden anladık biz? Büyük günahın ölçüsü vardı değil mi? Hani günahlar iki kısma ayrılıyordu bu kesin. İntişteni bu. Kebāʾirāmatun anhu Siz yasaklandığınız büyüklerden kaçınırsanız. Aa, demek ki günahlar büyük ve küçük diye birbirinden ayrılıyor Allah azze ve celle tarafından. Doğru mu? İşte ni bu? Seb'al mübiqat. İnsanı helaka götüren, insanı perişan eden yedi tane günahtan uzak. Demek ki bazı günahlar var mubik sınıfına sahipler. E ala bi ekber el Size günahların en büyük olanlarını haber vereyim mi? Dört peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Anlaşılıyor değil. Mi? Biz bu naslara baktığımızda neyi anlıyoruz? Eee Başka delil var mıydı? Nasların vardı, değil mi? Eee, as-salavatu'l-hamse Ramazan'dan Ramazan'a ve Cuma'dan Cuma'ya mükafferatun lima beynehunna, izen sünnet-i kebair. Büyük günahlardan uzak durulursa bu beş vakit namazdır. Ramazan'dan Ramazan'a, Cuma'dan Cuma'ya ikisinin arasındaki bütün günahlar affolunur. Demek ki Allah'ın razı olduğu yanında günahlar büyük ve küçük diye ayrılır. Peki biz büyük günahı küçük günahtan nasıl ayıralacaktık? Bilecektik? Dedik alimler şeyler saymışlar, ölçüler saymışlar. En rahatçı olan hangisi de İbn Abbas'tan da rivayet edildi. Şeyhül İslam bir tercih ettiği neydi? Büyük günah, büyük. Büyük İslam. O işin şey illet kısmı. Yani hani baktığımız zaman bunlar genelde beş esasa ciddi anlamda zarar verenler. Ölçü ne? Ölçü. Yani mesela beş esasa zarar biraz şey göreceli bir şey. Ölçümüz ne? şarih ve beraber üzerine yasaklamayla beraber üzerine dünyada veyahut ahirette ceza terettübe dedi. Gıybet için Allahu ne ceza terettübe edilmiş? Mesela nefisleri iksindirecek ve Allah Azze ve Celle onu et yemeye benzetmiş. Allah Resulü de kıyamet gününde onların derilerinin tırnaklarla soyulacağını söylemiş. Tamam? Şey için ise ve onların hepsi mazet-i nu mazet-i Ve cehennemde bir vadidir, değil mi? Bir görüşe göre, bir görüşe göre Peygamber Aleyhissalatu vesselam ve Allah'ın onlara bir şeyidir, olup ve duasıdır. Yani onlar hakkındaki şeydir, yelgisidir. E i̇kisi de bir şeyin büyük günah olmasını gerektirecek şeyler, tamam? Sahabe hakkında konuşan adamın en basit hali budur. Maşka ve kâle vellezine ihtemelu ve ismen mubînâ müminlere eziyet edenler vellezine hu kimseler ki yu'zunu'l mu'minina vel mu'minat mümin erkeklere ve mümin kadınlara eziyet ederler bi gayri mekteseb Onlarda olmayan şeylerden dolayı onlara eziyet ederler. Yani iftira etmek gibi mesela. Adamda öyle bir sıfat yok. Sen ona iftira ediyorsun. Çünkü ayet onun hakkında inmiş değil mi? İftira hakkında inmiş. Sen ona iftira ediyorsun. Onda olmayan bir sıfatla ona eziyet etmiş oluyorsun. Tamam. Neymiş bunların durumu? فَقَدْ اِحْتَوَلُوا ve وَاِثْمًا عَظِيمًا Muhakkak yok.